Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendim bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz önemli bir soru soruyor. Hocam diyor, İslam son din olduğuna göre, kıyamete kadar artık başka bir din, başka bir ilahi kitap gelmeyeceğine göre, acaba toplumun ihtiyaçlarını karşılamada Kur'an ve sünnet hükümleri yeterli midir? Ve bunların ihtiyaca göre gözden geçirilecek tarafları var mıdır? Daha önceki yüzyıllarda böyle bir gözden geçirme, güncelleme olmuştu, olmuş mudur diye soruyor. Gerçekten de çok kapsamlı, muhtevalı bir soru. Şimdi tabii bu konuda önce şunu değerlendirmek gerekiyor. Mezellede bildiğimiz gibi ilk 100 madde, ilk 99 madde genel ilkeler olarak tespit edilmiş. Onlardan bir tanesi de ezmanın tegayürü ile ahkamın tegayürü inkar olunamaz şeklindedir. Yani zamanın, zamanların değişmesiyle e, İslami hükümlerin tegayürü değişikle güncellenmesi de inkar olunamaz. Bazı noktalarda güncellemelere ihtiyaç olabilir şeklinde mecelleye bir ilke, bir prensip olarak bu madde konmuş. Şimdi bu konu ile ilgili olarak e, tabii ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminden bize ışık tutan Hemen Allah Resulü'nün uygulamalarına baktığımızda bir takım e, örnekleri görebiliyoruz. Allah Resulü'nün de bazı e, hükümleri güncellediğini e, ve zamanın şartlarına göre bir takım e, toplumun ihtiyaçlarına göre yeni bir takım esaslar koyduğunu görüyoruz. Mesela Muaz bin Cebel Hazretlerini Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Yemen'e bölge valisi olarak gönderirken Kendisini yolcu ederken bir takım sorular sormuş bilindiği gibi. Ya Muaz demiş Yemen bölgesini neye, nasıl idare edeceksin? Neye göre yöneteceksin? Orada bir problemle karşılaşınca nasıl çözeceksin demiş Peygamberimiz. Muaz bin Cebel Kur'an-ı Kerim'e bakarım demiş. Ne varsa Kur'an-ı Kerim'de bana gelen meseleyi ona göre çözmeye çalışırım. Peki Kur'an-ı Kerim'de bulamazsan demiş Peygamberimiz Sallallahu Demek ki her şey açık net Kur'an-ı Kerim'de bulunmayabilir. O zaman sizin sünnetinize bakarım demiş Muaz. Yani sizin Kur'an-ı Kerim ayetlerini uygularken izlediğiniz yol o konuyla, o meseleyle alakalı e, bildiğim bir hadis varsa sizin uygulamanızda ona göre meseleyi çözerim. Peki benim sünnetimde de bulamazsan? Üçüncü soru bu oluyor. A, B, C şık oluyor yani. E, Kur'an ve sünnette o meseleyi çözecek bir esas prensip bulamazsam o zaman işi bilenlere danışır, istişare ederim. E, aklımı kullanarak o meseleyi askıda bırakmam, çözmeye çalışırım demiş Muaz Hazretleri. Yani dolayısıyla ABC şıkları şeklinde. Önce Kur'an-ı Kerim'e bakarım, çözmeye çalışırım. Onda bulamazsam sünnete, hadislere bakarım. Onda da bulamazsam. E, dolayısıyla o konuyu iyi bilen, tecrübe sahibi kişilerle istişare ederim. E aklımı kullanarak o meseleyi çözmeye çalışırım şeklinde Muaz'ın cevap vermesi önemli. Tabi Allah Resulü zaten günlük hayatta da bunun bir takım örnekleri vermiş. Mesela toplumun refah düzeyine göre diyelim harcamaların yapılması, toplumun ihtiyaçlarını karşılanması konusunda hemen bazı gözden geçimler olabilmiş. Bunlardan bir tanesi mesela Medine-i Münevver'e hicret ettikten sonra ilk kurban kesimi yapılacak. Bildiğimiz kurban bayramındaki varlıklı Müslümanların keseceği kurbanla ilgili olarak Allah Resulü şöyle buyurmuş Eshab-ı Kiram'a. Herkes demiş sadece kurban bayramı günlerinde kestiği kurbanın etinden yesin, gelen misafirine falan ikram etsin. Ama bayramdan sonra kimsenin evinde demiş et kalmasın, derisi dahil kurbanla ilgili olanları tasadduk edin demiş, ihtiyaç sahiplerine ulaştırın. Kurban Bayramı'ndan sonra evlerinizde kurbanla ilgili bir şey kalmasın demiş Peygamberim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İlk yıldaki uygulama böyle. Ertesi yıl gelmiş Kurban Bayramı. Eshab-ı Kiram birbirlerine soruyor. Bu yıl ne yapacağız? Tabi daha önceki yıllardan tecrübeyle bu gibi kurban olarak kestikleri hayvanların... Artan etlerinden işte kavurma yaparak diyelim özellikle yağını biriktirerek yemeklerinde yağ olarak kullanıyorlar. Tabii herkes fazla zengin de değil. Çoluk çocuğu kalabı olanlar var ve kendi ihtiyaçları içinde kurbandan sonra artan etlerden istifade ediyorlarmış eski tecrübelerine göre. Acaba bu yılda yani bütün kurbanla ilgili etlerini derisini vesairesini tasadduk mı edeceğiz diye tereddüde düşmüşler. Önce Hazreti Ayşe'ye gelmiş. Ya Ayşe böyle böyle geçen yıl bütün kurban etlerini bayram günlerine dağıttık. Evde yediğimiz kadarını yedik. Ee, ama biz daha önceden böyle böyle hele derilerinden tulum yapma diye günümüzde bidon, su bidonu vazifesi gören şeyler ee, yani hayvanın derisi güzelce Tabaklandıktan sonra e, Ağzı bağlanarak Su taşımalarda da kullanılıyor mesela O devrin ihtiyacına göre e, Deri gerek e, üzerine namaz kılmak için Gerek yaygı olarak çeşitli şekillerde Kurban e, Kurbanların derileri kullanılabiliyor Evlerde Dolayısıyla bu yıl e, Acaba derilerinden falan istifade edebilecek miyiz e, Peygamberimize Soru versiniz demişler Hz. Ayşe Validemiz Allah'ın Resulü'ne sonra Böyle böyle bana sorular geliyor bu yıl kurban uygulaması nasıl olacak demiş Allah'ın Resulü'nü Hazreti Ayşe. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ha geçen yılki gibi mi olacak demiş. Geçen yılki gibi herkes kurban bayramı günleri bütün fazlalıkları tasadduk mı edecek? Geçen yıldamış demiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet böyle bir şey söyledim. Neden? Çünkü medine Münevvere çevresinde kıtlık varmış bir yıl önce çadırken devireceğimiz göçler olmuş Medine'ye. Şehrin kenarına çadırlar falan kurulmuş. Bir ayrı fakirler, ihtiyaçlılar varmış. Allah Resulü bilhassa onların ihtiyacının karşılanması için herkes elindeki fazlalıkları, kurban etlerini, derisi dahil bu ihtiyaç sahiplerine versin ve ihtiyaçlar karşılansın diye ilk yıl uygulaması bu şekilde olmuş. Fakat birkaç ay yağmurlar yağdığı, biraz durum düzeldiği için Medine'deki bu fakir aileler çadır kentler, kendi kabillerine köylerine çekilmişler ve Medine'de o yılın sonuna doğru denge sağlanmış, yani ihtiyaç sınırlı hale gelmiş. Geçen yıl böyle demiştim, ama bu yıl ihtiyaç kalmadı demiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla kurbanın etinden demiş kendinizi yiyebilirsiniz, misafirlerinize, eşinize doz ikram edebilirsiniz, ancak bir kısmını da fakirlere tasaduk edersiniz. Edin yine demiş peygamberimiz ve bayramdan sonra da ailesi kalabalık olanlar kendi çoluk çocuğu için yağını demiş biriktirebilir, derisini de kendisi de kullanabilir şeklinde. İkinci yıldaki duruma göre, toplumun ihtiyacına göre Allah'ın Resulü kurbanla ilgili düzenleme yapmış diyelim. İşte günümüzde de kurban etinin üçte bir kadarını aile efradeleyelim, üçte bir kadarını eşe, dosta, misafire ikram etmek. En az üçte bir kadarını da ihtiyaç sahibine fakirlere tasadduk etmek şeklinde sünnet veya müstahap olarak yerleşmiş mesela. Günümüzde kurbanlar üzerinde uygulanan peygamberimizin o ikinci yılda ve daha sonrasındaki duruma göre toplumuz normal durumuna göre diyelim yaptığı uygulama günümüzde devam ediyor Şimdi biraz geriye gidersek, diyelim bir bölgede çok büyük sıkıntı var, felaket var. İşte Adapazarı deprem oldu mesela o bölgelerde. Herkes çadırlara çekildi, kurban bayramı geldi. Dolayısıyla malını, mülkünü, her şeyini kaybeden insanlar çok sıkıntı içinde olduğu bir sırada varlıklıca Müslümanlar kurban kesiyor. Ama çadırlarda hiç kurban kesemeyen, her şeyini kaybetmiş olan insanlar da var. Mesela şimdi o bölgede o yıl biz dedik ki bu ada pazarı İzmit bölgesinin çok sıkıntıya düştüğü dönemde bu yıl kurban etlerinde Peygamber Efendimiz'in ilk yıldaki gibi, birinci yıldaki gibi herkes sadece aile iç, içinde yediğini yesin bayram günlerinde bu fazlalıkların hepsi ihtiyaç sahipliğine ulaştırılsa birinci yıldaki uygulamaya uygun düşer dedik mesela. Şimdi Adana taraflarında da günümüzde bir çadır kentlerde bildiğimiz gibi birçok Oraya gelen insanlar var Suriye taraflarından ve çok büyük orada ihtiyaçların olduğu da belli. İşte o bölgelerde kurban kesen kardeşlerimiz fazlalıkları kurban bayramı günlerinde sadece aile içinde yediklerinin dışındakilerini oralara verseler dağıtsalar mesela ilk yıldaki uygulamaya uygun düşebilir diyebiliyoruz. Ama çok rahat olan bölgelerde, yerlerde, İstanbul, Ankara vesaire gibi yerlerde dolayısıyla verecek şeyinizde buna benzer yerler olmayabiliyor evde kesilen kurban için. Zaten iki üç kurban kesiliyorsa ikinci üçüncü kurbanı hayır yerlerine, biz vakıflara, işte Afrika ve diğer yerlere verilmesi de tavsiye ediliyor aynı aile içinde. Ama bir tane kurban kesildiyse bu aile efradıyla bunu yemesi ve bunu değerlendirmesi, çocukları kalbalıksa kendi aile içi içinde de bunu değerlendirmesi mümkün olabiliyor bölgelere göre. İşte buna benzer bakıyorsunuz toplumun refah seviyesine göre demek kurban konusu ve diğer konular e, düzenlenebiliyor. Bunun gibi e, çeşitli örnekler İnanılâ Resulü döneminde olmuş. Mesela diyelim kabir ziyareti konusu var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem önceleri kabir ziyaretini yasaklamış. Özellikle hanımların Mezarın başına giderek ya, e, yani yüksek sesle ağladıkları, başını saçıncı oldukları, e, ağıt e, yaktıkları dolayısıyla e, çok üzücü bir takım sahnelerin olduğunu Peygamberimiz görmüş ve dolayısıyla kabir ziyaretini yasaklamış. Özellikle hanımlar kabirlere gidip ziyaret etmesinler demiş. Neden? Aşırı bir takım şeyler olduğunu görmüş Allah'ın Resulü. Feryat ederek. İşte bu arada ağıt yakan e, ve bunu para karşılığı yapan e, hanımlar da varmış. Yani bir cenazenin arkasından eğer ağıt yakan, feryat eden, saçını başını yolan birisi olmazsa ayıplanıyormuş. Yani vefat eden annelerine, babalarına sanki sevinmiş gibi arkadan ağlayan bile yok. Ağıt yakan yok, başını saçını yolan yok anlamında böyle bir örf, adet gelişmiş, gelişmiş cahiliye devrinde. Ee, tabi Müslüman İslami devirde de bu devam edilme alışkanlığı görülünce Allah Resulü gitmeyin kabirlere demiş. Hele hanımlar bu şekilde ağıt yakmasın başını saçını yolmasın demiş Allah'ın Resulü sabrederek sükunetle bek, e, cenazenin arkasından e, dua edin buyurmuş. Fakat gün gelmiş tabi kader inancı yerleşmiş insanlar sükunet bulmuş hanımlar da. Cenazenin arkasından eskisi gibi e, ağlama, saçını başına yollma azalınca Allah Resulü şöyle buyurmuş: Kün tünnü an ziyaretli kuburu elafezuruhe. Ben size daha önceden kabir ziyaretini nehyetmiştim yasaklamıştım. E, şimdi ziyaret edebilirsiniz. Bu size ölümü hatırlatır buyurmuş. Yani kabir ziyareti size ölümü hatırlatır. Bu sebeple ziyaret edebilirsiniz diye. Allah Resulü kabirde serbest bırakmış. Medine-i Münevvere döneminde özellikle kendisi de bizzat kabir ziyaretlerine gitmiş. Dolayısıyla orada e, kabirde selam vererek de dua da etmiş. Esselamu Aleyküm ya da rakam ve inna in inşaallahu hükmü lâhikuna eserullâhe ve lekmün gibi cümlelerle hadis kaynaklarına geçen, bizzat Allah Resulü'nün mezar başına giderek, e, kabristanlığa giderek selam verdiği, dua ettiği birçok kaynaklarda var. Dolayısıyla daha önceden demek ki yasaklamanın bir sebebi var, hikmeti var. Şartlar değişince kader inancı e, kökleşip de insanlar sükunet bulunca, kadere teslimiyetler artınca Allah'ın Resulü kabir ziyareti konusunda bir önceki uygulamasından vazgeçerek diyelim, yeni şartlara göre kabir ziyaretini serbest bırakmış. Yine mesela bir gün Allah'ın Resulü kabir ziyaretine 2-3 sahabeyle 3-5 gittiklerinde kabristanlığa yeni defnedilen bir kabrin başına bir hanım yüksek sesle ağlıyormuş. Ağıt yakma değilse de onun orada ağladığını üzüldüğünü Allah Resulü görünce yanına kadar gitmiş. Bir şeyler söylemek istemiş hanıma. Fakat bu sahabe kadını tabii dönüp peygamberimize bakmamış kim olduğunu da bilmeden gidin başımdan demiş siz beni anlayamazsınız ben gül gibi yavrumu kaybettim demiş. Ee, öyle deyince peygamberimiz de ileriki kabrist kabri kabristanın içinde devam etmiş yoluna. Neyse Allah Resulü'nün yanındaki sahabele demlisi geri dönüp kadının yanına gelmiş. Demiş biraz önce ters davrandığınız cevap vermediğiniz Şimdi biliyor musunuz? Peygamberimiz demiş. Ya demiş kadın. Bilmiyordum demiş. Ben mezarlığa gelen başka birileri zannettim demiş. Tabi birden toparlanmış. Neyse hemen kadın oradan ayrılmış kabristanlıktan. Peygamberimizin evine gelmiş kapının önünde beklemeye başlamış. Peygamberimiz de kabristanlıktan dönünce tabi özür dilemiş. Allah razı olsun. Ya sizin olduğunu bilmiyordum. Böyle böyle yavrumu kaybetmiştim. Üzgündüm falan deyince Allah'ın Resulü ben size şunu söyleyecektim demiş e, tabi yavrunu kaybettin buna alışacaksın demiş 3-5 gün geçince sükunet bulacaksın ama bu gibi felaketlerle sıkıntıyla karşılaşınca ilk sabır kaderiye teslimiyet çok önemlidir buyurmuş Peygamberimiz Allah'a teslim olarak Ya Rabbi bu yavrumu sen verdin emaneti sen aldın Takdir ilahide böyle yazılmış, böyle tecelli etmiş manasında. Teslimiyet göstererek yüce Allah'a tevekkül eder, güvenir, sabredersen çok büyük bir ecir kazanırsın. İlk tepki buyurmuş. olayla, felaketle karşılaşınca ilk haber aldığın andaki sabretmek fevkalade önemlidir. Ben buna bunu size söyleyecektim buyurmuş. Şimdi buna benzer Allah Resulü'nün demek ki kabir ile ilgili duruma göre zamanı şartlarına göre e, insanları buna alıştıra alıştıra bir noktaya getirdiği anlaşılıyor. Ama tekrar geriye gidiş olursa diyelim bir bölgede bir yörede insanlar mezarlıklara giderek kadınlar saçını başınıca olarak ağıt yakarak parayla tutulmuş ağıt yakan kadınlar falan götürüp bilfars. Buna benzer çılgınlıklar e, biddatı seyye edebileceğimiz yeni bir takım bidatlar ortaya çıkarsa Allah Resulü ilk dönemdeki yasağına dönüş olur mu olmaz mı mesela? Bunu zamanın tabi ilim ehli bu konuda fetva ehli olan kimseler fetva verir. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda bir karar verebilir. Kabir ziyaretinin usullerini esasını ortaya koyar ve dolayısıyla ona göre çözümler üretilebilir. İşte mesela mezarların başında diyelim eskiden kurbanda, kurban kesiliyordu. Hatta Tavuk kurban ediliyordu. Bir, ben öğrenciliğim sırasında çok iyi hatırlıyorum. Eyüp Sultan Hazretlerine gittiğim zaman İstanbul'da e, kafeslerle oraya getirilen horozlar, tavuklar vardı. İnsanlar oradan işte 10 liraya, 15 liraya neyse fiyatı bir tane alıyor ve Eyüp Sultan Hazretleri adına kurban ediyordu gözümüzün önünde mesela. Bu daha sonra Tabi ondan sonra da galiba kesilince oradaki e, lokantalar falan alıyor falan diye anlatılıyordu mesela kesilen hayvanı almıyor. Onlar alıp götürüyorlar şeklinde konuşuluyordu. Tabii daha sonra müftülükler mücadele etti bununla. Kaldırıldı. Zaten tavuktan, horozdan kurban kurban zaten olmaz. Onun yerine koç götürülse bir küçük baş hayvan kurban edilse mezarın başına zaten o da uygun değil. Bütün bunlar kontrol altına alındı diyen işleri tarafından. Yani bunun gibi hülasa İslam'a uygun düşmeyen bir takım şeyler ortaya çıkarsa bunun yeniden gözden geçirilmesi ee, İslam toplumunun bu konuda aydınlatılması işin doğrusu neyse bunun tebliğ edilmesi de gerekiyor. Şimdi zamanın şartları buna benzer değişiklikler, gözden geçirmeler gerektirince bunlar yapılmış. Bunun gibi e, mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikinci evliye müdahale etmiş mesela. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de birden fazla evliğe izin verildiği halde Hazreti Ali bir ara rivayete göre eş almak, ikinci bir hanım almak istemiş. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ya Ali demiş, ben senin evlenmene engel olmam ama benim kızım hayatta olduğu sürece, onunla evli kaldığını sürece ikinci bir hanımla evlen, evlen, evlenmeni uygun bulmam. Aksi halde kızımdan ayrılırsın, ondan sonra başka bir hanımla evlenirsin manasında. E, kendi damadının ikinci bir hanım almasına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sırf Hazret Fatıma üzülmesin diye öyle anlaşılıyor. Engel olduğu var kaynaklarda. Yani evlenebilirsin engel olmam ama benim kızımdan ayrılırsın boşanırsın. Ondan sonra başka bir hanımla istediğin hanımla evlenebilirsin anlamında müdahale ettiği kaynaklarda var. Yani buna benzer demek ki zamanın şartlarına göre, ailenin durumuna göre müdahale imkanları olabilecek anlamına geliyor. Yine mesela bu meyve aşılarla, ağaçları meyve bahçelerini aşılamakla ilgili de Allah Resulü'nün bir uygulamasını görüyoruz. Şimdi bakıyorsunuz ağaçları tabi üzüm aşısı olur ahlatı, armut aşılama çeşitli meyve, aşı, aşılama dediğimiz aşılar var meyveler üzerinde. Kısaca Peygamberimiz sallallahu bir gün hurma bahçelerinin yanından geçerken sahabelerin bir şeyler yaptığını görüyor hurma ağaçlarına tozlaştırma mı deriz başka türlü aşılama mı ne şekilde olduğu tam açıklanmıyor ama işte aşı diye ifade ediliyor bu işlemleri yapıyorlarmış hurma ağaçları üzerinde Allah Resulü ne yapıyorsunuz demiş aşı yapıyoruz daha iyi kaliteli hurma alalım diye bunu yapıyoruz Allah Resulü müdahale etmeyin demiş Cenab-ı Hakkın o meyve ağacını yaratma şeyi var gayesi var o kendi fıtratına uygun, kendi önünü açar demiş. meyvasını verir. Kendi haline bırakın. Ürünü alırsınız demiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle mi? Öyle. Yani bahçenin yarısını falan aşırıldıkları halde bırakmışlar sahabeler. Yarısı aşırsız kalmış. Tabi hasat mevsimi gelince aşı yapılmayan yerlerden ürün pek alınamamış. Aşı yapılan yerler güzel ürün vermiş. Allah'ın Resulüne Ya Esra demişler böyle böyle hani siz öyle buyurunca e, aşı yapmayı bıraktık ama aşı yapmadığımız yerlerden iyi ürün alamadık demişler. Onun üzerine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en tüm e'alim bimuri dünya kim buyurmuş mesela. Siz dünya işlerini tecrübeye dair olarak daha iyi bilirsiniz. Bundan sonra aşı yapabilirsiniz diye kapıyı açmış. Şimdi tabi burada bazı e, bu hadis-i şerifi şerh eden alimler e, demişler aslında o bahçe sahipleri biz e, ziraatla uğraşıyoruz. Bu işi biz biliriz. Biz bu konuda tecrübemiz var manasında. Kalplerinde sanki Peygamberimize güvensizlik anlamında bir duygu meydana geldi. Dolayısıyla bu teslimiyet olmaması sebebiyle Allah Resulü aşıya, aşıya serbest bıraktı ve aşı ihtiyacı sebebiyle kıyamete kadar meyveler yerini aldı. Eğer tam teslimiyet gösterip de Peygamberimize kalplerinde şüphe olmaksızın tabi olsalardı, meyveler aşıya ihtiyaç duymadan kendi dengesini kendi kuracak, aşısız olarak meyvelerini tam olarak vereceklerdi gibi bir yorum da var hadis-i şerif üzerine. Ama ne olursa olsun Allah'ın Resulü bir bakıma dünyevi tecrübelere, bilimsel araştırmalara bir bakıma kapıyı da açık tutmuş. Ve günümüzde de bu esasdan hareket edilerek ağlata armut, armut çeşitleri aşılama, üzüme, efendim Amerikan çubuğu denilen üzüm çeşitlerine çeşitli üzümleri aşılama yoluyla insanlar yeni yeni ürünler elde ediyorlar ve hatta bunu e, bazı meyveler üzerinde e, islah çalışmaları yapmak, tohum üzerinde islah çalışmaları yapmak yoluyla tabi gen, genler üzerinde oynayarak e, fıtratı değiştirmemek şartıyla e, daha iyi verim nasıl alabiliriz diye e, Allah Resulü'nün bu hadis kapıyı açtığını da düşünebiliyoruz. Yani kıyamete kadar dolayısıyla tohum islahı veya e, meyveler üzerinde aşı yapmak yoluyla daha güzel ürün elde etme nasıl olabilir? E, fıtratı değiştirmeden bunlar üzerindeki çalışmalar günümüzde de devam ediyor. İşte bütün ziraat fakültelerinin veterinerlik ve diğer bir takım gıdalar ilgili olan e, araştırmaların e, bu yönde önemli bir takım mesafeler kat ettiğini de biliyoruz. Yani bir cümlecik burada işin önünü açmış. Entümey alüm bir muri dünya kim? tecrübeye dayalı olarak yani laboratuvar araştırmaları diyelim ona biz laboratuvar araştırmaları yoluyla bu konuda daha iyi olacağı kanaatindeyseniz Ahlat'a armut aşladık. Armut Ahlat'a göre daha iyi bir ürün mesela. Bir üzümün aşı yaparak daha çeşitli olanını, daha kaliteli olanını aşı yaptık. O üzümden çeşitli farklı üzüm ürünleri elde ediyoruz diyelim. Aşı yapma yoluyla. E şimdi Genetik yapısını, genlerini falan inceliyorsunuz. Zararlı da değil. Yani aşı yoluyla elde ettiğiniz yeni üzümler e, dolayısıyla e, DNA'sıyla oynanmış, genetik yapısı değişmiş ürün değil bugünkü bilimsel araştırmalara göre ve dolayısıyla bu gibi aşılar aslında e, ıslah edici e, daha faydalı hale getirmek anlamında bir yarar sağlıyor. Allah razı olsun. Hadis-i şerifiyle de çelişmiyor diye düşünebiliyoruz. Mesela müellif kulübe zekat e, konusuna bakıyoruz. Şimdi müelefe kulüp dediğimiz kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen bir grup var. Şimdi bunun üzerinde e, duralım. Kısa bir ara verdikten sonra e, sohbetimizi bu yönde devam ettireceğiz. Çünkü İslam'ın gerçekten toplumun ihtiyaçlarına göre e, bazı uç noktalarda gözden geçirilen ve zamanın şartlarına göre daha faydalı hale getirilen bir takım uygulamaları var. Bu örnekleri vermeye devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra. Sohbetimize devam ediyoruz. Özellikle zamanın şartlarına göre İslami hükümlerin bazı güncellenmesiyle ilgili örnekler üzerine duruyorduk. Gerçekten de Allah Resulü dönemindeki uygulamalarda ve daha sonraki sahabe dönemi, müştehit yamanlar dönemlerinde ve daha sonraki yüzyıllarda bazı uç noktalarda e, hükümlerin bazı hükümlerin güncellendiğini kaynaklarda görebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi de müvevfe kulübe zekatla ilgili. Yani bildiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de zekatın vereceği sınıflar 8 sınıf, tek tek sayılmış. Ne sebebi? İnnes sadakalı fıkra vermesiye ve amil aleyhevelle kulübühum <gülüyor> ayetinde e, işte sadakalar yani zekatlar anlamında burada buradaki sadaka. Ancak l-fukuray mesakin, fakirlere ve miskin, hiçbir şey olmayan yoksullara aittir. Vel amin aleyhe, zekat memurlarına aittir. Memurların, e, zekat memurların maaşı da zekat fonundan ödenir. Vel müleffete kulübühüm, ve kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen kimselere. Yani e, Müslüman olmuş, veya kalbi tam İslam'a ısınamamış mesela bu şey, bu durumda olanlara da zekat verilir. Müellefe kulüp deniyor ona. Kalpleri İslam'a sındırmak isteyen bir grup var yani. Allah Resulü döneminde bunların sayısını 20 30 hatta 40'a kadar çıkaranlar var müellefe kulübü. Çeşitli dönemlere göre bunlara zekattan pay veriliyormuş. İmam Şafi'ye göre 8'e bölünür zekat, toplanan zekatlar her birine 8'de bir, 8'de bir verilir şeklinde. Fakat Hanefi mezhebinde e, en başta sayılan fakirler, yoksullar var. Onlardan başlanarak, öncelik sırasına göre bir bakıma, diğer devamında olan maddelerde e, ihtiyacı, ihtiyacı olmayanlar ya da bazı sınıflar tamamen ortadan kalkmışsa, onlara hiç zekat verilmemek üzere, diğer e, fakirlere yoksullara zekat verilir şeklinde konuya genel bakılmış Hanefiler'de. Şafilerde her sınıfa sanki sekizde bir kadar hak meydana gelir gibi bir anlayış var. Yani e, o zaman sekizde bir kadarı da zekat memurlarına maaş olarak dağıtıl anlamına da geliyor tabii ki. E, yani 80 bin lira toplandıysa sekizde biri ne eder? 10 bin lira eder mesela. 10 bin lira bu 80 bin lirayı toplayan, e, toplanmasına katkıda bulunan bunları gidip bizzat varlıklı Müslümanlarla hesaplayıp teslim alan depoya kadar getirip. E, e, zekat deposuna yerleştiren ondan sonra fakirlere dağıtım için organize eden görevlilere sekizde biri on bin lirası maaş olarak verilir gibi fason iş yaptırma gibi oluyor bir bakıma e, devlet hazretlerinden falan herhangi bir masraf yapmadan bir maaş falan ödemeden zekat fonundan zekat memurlarına da bildiğim gibi ödeme yapılıyor. İşte Mölefe-i e, bu sekiz maddeden birisi olarak zekat alıyor. Kısaca Hazreti Ebu Bekir döneminde e, bu müelefeye kulüptan iki üç tanesi Ebu Bekir'e gelmiş. Akra Habis e, ve diğer onunla birlikte olan e, kişiler demişler bizim Allah Resulü döneminde e, bize zekattan pay veriyordu. Uye, Uyeyne bin Hısn ve akrabin Habis ikisi gelmişler. E, biz zekat payı zekattan pay istiyoruz demişler. Hazreti Ebu Bekir bir kağıda zekat hazinesinden Zekat fonundan diyelim Bunlara ödeme yapılmasını bildiren Bir yazı hazırlatmış Onaylamış Şura üyesi olan Hazreti Ömer'in imza seksi kalmış Diğer şura üyeleri de onaylamışlar Zekat hakkını bunlar alacaklar Müelefe kulüp sıfatıyla Hazreti Ömer'e getirmişler belgeyi ki Hz. Ebubekir halife devlet başkanı yani onun imzası diğer şura üyelerinin imzaları da var Ömer'e Hz. Ömer'e imza için belgeyi verince nedir bu demiş Hz. Ömer bu bizim zekat payımızın verilmesiyle ilgili belge siz kimsiniz demiş Hz. Ömer biz müelefe-i kulüptanız peygamberimiz zamanında bize pay veriliyordu zekattan onu almak üzere peki siz fakir misiniz değil N nesiniz e, biz müelefe-i kulübüz Kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen sınıf. E siz ne zaman kalbiniz İslam'a ısınacak demiş Hazreti Ömer ısınacaksa ısınsın demiş siz gerçekten İslam'ın içine giren kalbi İslam'a ısınan duruma ne zaman gireceksiniz Allah Resulü size niçin zekattan pay veriyordu biliyor musunuz demiş. Kopup gitmeyesiniz Müslümanlara zarar vermeyesiniz fitne çıkarmayasınız diye sus payı olarak veriyordu size o zaman biz zayıftık demiş ve sizden çekiniyordu peygamberimiz ve sahabiler. O yüzden bu zekat payı veriliyordu size. Bugün size ihtiyacımız kalmadı kanatıma göre demiş Hazreti Ömer. Dolayısıyla kalbimiz İslam'a ısınacaksa ısınsın, ısınmayacaksa kılıçlarınızı çekin karşımıza geçin demiş. Kendinize güveniyorsanız. Biz güçlendik artık demiş. Ve Ellerinden kağıdı da alıp yırtıp yere atmış. Bunlar halife sen misin, Ebu Bekir mi? Biz Ebu Bekir'e şikayet edeceğiz. Gelmişler Hazreti Ebu Bekir'e. Ya Ebu Bekir böyle böyle, senin on onerladığın belgeyi, şura üyesi olan Ömer imzalamadı ve kağıdı da yırttı. Ve şöyle şöyle dedi demiş. Siz gidin demiş şimdi Hazreti Ben o Ömer'le görüşürüm. Hazreti Ömer'le şura ayetini toplamış, konuyu müzakere etmişler. Hazreti Ömer demiş, Resulullah döneminde doğru şartlar onu gerektiriyordu bunlara sus payı olarak zekattan pay veriliyordu ama şimdi biz güçlendik ve bunlardan çekinecek tarafımız kalmadı. Dolayısıyla şartlar değiştiği için ben bunlara zekattan pay verilmesi kanaatinde değilim. Şartlar değiştiği için demiş. Hazreti Bekir ve Şura üyeleri de Hazreti Ömer haklı bulunmuşlar. Doğru demişler. Ve o kesime karşı bir tavır belirleyerek diyelim yönetim olarak müleye Kulübe zekat verme durdurulmuş. Şimdi bu durdurma hüküm kaldırma mıdır geçici midir? Bu konuda fakirler değerlendirmişler. Hanefi mezhebinde ileride demişler ihtiyaç duyulursa mülefiye kulüp denilen bir sınıf meydana gelirse yine pay verilebilir. Ama böyle bir sınıf yoksa ortaya yerde o zaman bu 8 sınıftan müğlefeye kulübe zekat vermez vermek gerekmez. Mutlaka sekizde birini ayırıp da müelefiye kulüp aramak toplum içinde. Şunlar şunlar İslam'a çekilsin, İslam'a ısındırılsın diye e, çaba sarf etme gerekmeyebilir. Ama yine de e, devlet bunu gerekli görürse duruma bakar. Şu şu kişiler, şu sınıf İslam'a ısındırılsın diye e, bunlara biz zekattan pay verelim deniyorsa karar verilir. Dolayısıyla Mülafık Kulüp denilen bir sınıf oluşabilir demişler ve dolayısıyla konu zamanın şartlarına göre serbest bırakılmış ve günümüzde de aynı şey geçerlidir. Yani Mülafık Kulüp denilen e, olduğuna kanat getirdiğimiz kişi varsa bunlara zekattan pay verilebilir. Mesela şöyle diyelim, e, bir sınıfta öğrencilere burs veriliyor diyelim. Siz zekat tabii faslından öğlen yemeği veriliyor. Bu arada diyelim iki, üç tane, beş tane de gayrimüslim öğrenci var. Zekattan gelen bu burstan veya zekat yoluyla olan yemekten, öğlen yemeğinden bu üç tane, beş tane Hristiyan öğrenci ehli kitaptan olan yer mi yiyemezmiştir. Böylelikle bunlar belli böyle Müslümanların yardımıyla olan bir yemek olduğunu, ikram olduğunu biliyorlar. Burs veriliyorsa bursun İslami Müslümanların kaynağından geldiğini biliyorlar ve bunu severek isteyerek kendileri dilekçe vermişler, arzu etmişler. Mesela diyelim, yani buna benzer. Bu beş öğrenci biz ayrım yapmayalım. Zekattan olan bu yemekten onlar da yesinler ve biz e, bütün öğrencilere burs veriyorsak ayrım yapmayalım. Onlara da ayda 300 lira, 500 lira burs verelim desek. Dolayısıyla Müslümanların desteğiyle bunlar burs aldıkları için elbette gönülleri İslam'a meylede bilecektir. Ve dolayısıyla İslam'a ısınmalarına yardımcı olacak olan bir yardım olarak değerlendirilebilir. Şimdi buna benzer hulasa müreffiye kulüp diyebileceğimiz e, kişi veya kimseler her zaman her devirde bulunabilir. Bu konuda yalnız ehil kişilerin karar vererek e, bu sınıf e, şu an için şunlardır diye belirleyince onlara zekattan pay verilebilir. Mesela bununla ilgili olarak e, önemli bir uygulama tarihte görülmüş Ömer bin Abdülaziz bildiğimiz gibi ikinci Ömer diye anılan, adaletli e, olan, yine Hazreti Ömer torunlarından diye kabul edilen Ömer bin Abdülaziz, e, patriye e, kendi dönemdeki e, patriye bin dinar e, ve bazı Hristiyanlara da e, zekattan mülefi kulüp sıfatıyla aktarma yapmış. Onlara ödenek ayırmış mesela. Bin dinar, çok büyük bir parasıydı. Bir dinar dört gram altın. Bin dinar e, yani yaklaşık do, dolayısıyla dörtle çarparsak dört kilogram altına yakın. E, büyük bir servet yani aslında. Destek vermiş patriye. Onun Müslümanlara saygı duymasını, yakınlık göstermesini, e, gönlünün Müslümanlara bir takım konularda meylettiğini fark ettiği için Ömer bin Abdülaziz, Patrik ve çevresi tabii ki kilise mensupları falan da onun yoluyla İslam'a ısınmış, meyletmiş olacaklar. Bunu düşünerek onlara taşsat ayrımı zekat fonundan tabii patrik bunu kendi mülkiyetine geçirecek değil, belki kilise mensuplarına dağıtacak, değerlendirecek bu büyük bir servet ve zekat fonundan, zekatın çok büyük fon oluşturduğu bir dönemde Ömer bin Abdülaziz'in onlara müelefe kulüb sıfatıyla e, zekat verdiğini i̇bn Saad tabakatında zikreder. Yine mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ehli beyte zekatı e, yasaklamış. Yani ehli dediğimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ailesi, hanımları, e, Abbas oğulları, ondan sonra Hazreti Hasan Hüseyin gibi, Hazreti Fatıma gibi e, Allah Resulü'nün ehli beytinden olanların zekat alması peygamberimiz tarafından yasaklanmış. Caiz değildir demiş Ehli Beyt'ten, olanlar zekattan pay alamaz. Ama Beytül malden onlara pay ayrılmış yalnız. Hanımları için Allah'ın Resulü e, mesela Fedek arazisinin gelirlerinden hanımlarına tek tek her hanım için Allah'ın Resulü önemli bir ödenek ayırmış ve bu yüklüce bir gelirdir. E, özellikle e, oranın e, hasat mevsiminde hurma ve diğer meyve ürünleri gelirleri üzerinden iki miktarları kaynaklarda var ve bugünkü parayla e, ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda olan taşsatlar yapılmış ve peygamber Efendimizin vefatlarından sonra da e, bu gelirler devam ettirilmiş ehlibeyt içinde. Yani dolayısıyla ehlibeyt dediğimiz aile fertadının buna benzer sosyal güvenceleri var. Beytül Mal'dan ödenen. Ancak e, bu ödemeler e, zamanla Emeviler döneminde ehl e karşı olan tepkiler sonucunda kesilmiş, azaltılmış veya kaldırılmış, verilmez olmuş. Tabi ehl fakir olanlar da, çok ihtiyaçlı olanlar da ortaya çıkınca e, Hanefi mezhebi İmam Azam Hazretleri bunu değerlendirmiş. ehl fakir düşenlere zekat verilir mi verilmez mi? Verilir demiş İmam Azam Hazretleri. Neden? Çünkü demiş, Beytülmal'den daha önce verilen tahsilatlar kesildi, bunlara yardım edilmez oldu. Bunlar fakir de düştüyse, bir gelir de yoksa, e, zekat fonunda ne istifade edemesin demiş. Şartlar değişti ve bunlara yardım edilmez oldu. Beytülmal tahsilatları kesildi, zekattan payla gibi. Yani zamanın şartlarına göre bu değerlendirmeler yapılmış. Yine mesela bunun gibi... E, Fey arazisi konusunda Hazreti Ömer'in e, yine bu Mısır, Suriye, Irak tarafları fethedilince arazileri kuru mülkiyeti devletin sadece intifakı köylülerin olmak üzere e, arazileri ganimete dahil ettirmemiş Hazreti Ömer ve bunlarda gayrimüslimler e, bu arazileri kullanıyorsa haraç vergisi ödesinler kamu harcamalarında kullanılsın istemiş. Osmanlı İmparatorluğu'nda da bu miri arazi dediğimiz uygulama bildiğimiz gibi oradan gelmiş. Yani bakıyorsunuz bir arazi statüsünü diyelim belirlemede Hazreti Ömer'in attığı bir adım Suriye-Irak topraklarının feth kullanılması konusunda verdiği bir karar Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki arazi statüsünün de e, ortaya çıkmasını ve bu su Efendi fetvalarına dayalı uygulamaların meydana gelmesini sağlamış. Yani bunun gibi İslami hükümlerin zaman içinde, zamanın şartlarına göre uygulanacak, uyarlanacak bir hale geldiğini görüyoruz. Bunun ilginç başka bir örneği de mesela şufa hakkı meselesi. Ee, mesela Emeviler dönemine kadar şufakı gayrimenkule ortak komşu e, olan arasında kullanılabilmiş. Yani mesela bir, iki kişi beraber diyelim resmi bir parsel olan yüzde elli yüzde elli ortak bir arsa aldık mesela. Ortağımız arsayı satıyor. Kendi hissesini satıyor daha doğrusu. Bunu yabancı birine satarsa bizim anlaşamayacağımız hatta bize düşman olan birine satarsa kendi hissesini Bizim bizim için problem olacağı belli. Yani bu yüzden bizim paramız da varsa neye bize satmıyor ortağımız? O malı bize niçin satmıyor da bir yabancıya satıyor. Burada hakkı kötüye kullanma söz konusu. Onun için Peygamber Sallallahu aleyhi ve Sellem burada car ifadesi yani komşu komşunun bu mülk ortaklığında şufa hakkına sahiptir buyurmuş. Önce ön alım hakkı diye bugün medenik borçlar hukukunda ifade ettiğimiz ön alım hakkı. Madem satıyor, onun satış bedelini ödeme imkanımız da var. Neye bize satmasın da başka birine satsın? Şufa bunu ifade ediyor. Şimdi önceleri bu bitişik olan, özellikle ortak olan bir konuda uygulanır, uygulanırken dolayısıyla daha sonra Ömer Abdülaziz bitişik komşuyu da buna dahil etmiş. Yani ortak olmasa bile arsaya bizim arsamıza bitişik bir arsa satılıyor mesela yan tarafta bitişik arsa satılırken ona ön, öncelikle alma hakkımızı ilave edilmiş yorum olarak. Yani arsaya ortak olmasa bile komşu olmamız, bitişik komşu olmamız e, yeterli görülmüş. Osmanlı Devleti döneminde bu katlı binalar, işte 20-30-40 kat binalar yapılmaya başlandı mesela. Bu şekilde 1-2-3-4 kat gibi binalar yapılmaya başlanınca acaba o katlardan biri satılınca ...bitişik kattaki... ...onu neye alamasın... ...sizin oğlunuz kızınız için daire ihtiyacınız var... ...bitişik yerde satılıyor mesela... ...aynı katta iki daire var diyelim... ...yan tarafınız satılıyor... ...şimdi onu yabancı biri alırsa... ...ve hiç de sizinle geçimi olmayan diyelim... ...güzel komşuluk yapamayacağınız birisi... ...girerse oraya o binaya... ...huzur kaçacak mesela... ...onun yerine sizin ihtiyacınız var... ...o daireye ama size satmıyor... ...yandaki adına ...başkasına veriyor... ...ve size hiç de anlaşamayacağınız... ...bir komşu geliyor oraya. İşte buna da engel... ...olmak için demiş Osmanlı uleması... ...katlı binalar... ...meydana gelince o kat... ...alttaki, üstteki veya yandaki... ...daire kat satılırken... ...bitişik komşunun... ...demiş daire sahibinin... ...öncelik hakkı, şufa hakkı olur demişler mesela. Şu anda bunu borçlar hukuku bile... ...kabul etmiyor mesela. Dairelerde uygulanmıyor. Sadece arsa üzerinde... ...bildiğimiz gibi şufa hakkı uygulanıyor... Borçlar Kanunu'nda çok sınırlı olarak bu ele alınmış. Bir tek ortak arsa, resmi parsel olarak veya bir tarla, arazi ortak hisseli ise, hisseli tapu dediğimiz tapuysa hissedarlar satarken diğerlerinin öncelik hakkı, şufak oluyor yani. Ama ortaklık yoksa uygulanamıyor mesela. Bu katlarda da kat mülkiyetinde şu anda şufa Borçlar Kanunu'nda uygulanmıyor. Ama İslam'da bu Osmanlı İmparatorluğu döneminde kat maliklerine kadar yansıtılmış, şufa genişletilmiş. Şimdi buna benzer İslami hükümlerin yeni ihtiyaçlara göre hülasa yeni ihtiyaçlar ortaya çıktıkça gözden geçirildiğini ve hükümlerin genişletildiğini görüyoruz. Şimdi burada hemen şunu da hatırlamak gerekiyor. Tabii ki ne aldık. Ondan sonra yanında tekrar satılan yere de onu da aldık, onu da aldık. İş merkezinde diyelim 20-30-50 tane dükkan olan bir yerde her bitişimizdeki satıldıkça alma hakkımız olursa bu sefer de tekelcilik mi oluşur acaba? Yani paramızı oldukça parası olan kişi acaba o iş merkezlerini tamamını ele geçirme. Bir sitelerde daireler satıldıkça ala ala tekel oluşma durumun meydana geliyor? Böyle bir risk meydana gelirse ki akla geliyor. O zaman da yeniden aslına dönüş diyelim. Yani sadece arsa, ortaklık varsa e, şufa uygulanır. Ortaklık olmadığı durumlarda yandaki komşu e, için bu uygulanmaz denebilir. Hatta bunu bir adım daha ileri götürerek çıkmaz aralıkta demiş bazı İslam alimleri. 20 tane diyelim bahçeli ev var ama çıkmaz aralık. Buraya kötü bir komşu girme tehlikesine karşı e, o çıkmaz aralıktaki herhangi bir e, ev satılırsa Oradaki herhangi bir parası olan kişi öncelikle bunu alma hakkına sahiptir denmiş. Ve yabancı birinin oraya girmesi yerine o komşulardan birisinin alması daha uygundur gibi fetvalar da verilmiş. Yani buna benzer konular esnetilerek diyelim ihtiyaca göre fetvalar verilmiş. Ama işin özü nereye dayanıyor? Allah Resulü döneminde hadis-i şerifin metninde sadece komşu olan demiş Peygamberimiz. Bir mala ortak olan yani bir arsaya, tarlaya. İki ortaktan, üç ortaktan birisi satıyorsa diğer ortak onu alabilir. Temel buraya dayanıyor. Onu siz genişlete genişlete ihtiyaçlar arttıkça, binalar, kat, apartmanlar meydana geldikçe bunu esnek hale getirebiliyorsunuz.